Kamus'la güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Günaydın Didem'ciğim. Günaydın Kerem'ciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'ta Güreş'i başlatıyoruz. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı atlatalım istersen. Kamus'ta Güreş'i mail var. Kamus'ta Güreş'te... Twitter adresimiz e, Instagram adresimiz var. E, Twitter adresini daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Dinleyicimiz Nilüfer kapan Hanım diye de e, teşekkürlerimizi iletelim. Eksik Çok sıcak, olmasınlar. Çok ne, nemli bir günde e, ev ortamında yayın yapmaya korona gündemde devam ediyoruz Zidem'ciğim. Evet. Efendim, şimdi bizi korona günleri çeşitli sözcüklere yeni bir yayın konsepti belirlemeye itti malumunuz. İyi gelen şeyler başlığında başladık ama iyi gelen her şeyin kötü gelen bir yana olduğunu da görerek ilerliyoruz. Geçen programımızda içerisi ve dışarısı sözcüğünü ele almıştık. iki program boyunca daha doğrusu. Şimdi dışarıdan sokağa açılıyoruz. Daha böyle odak bir sözcük seçtik. Aslında korona dönemi bize sokakla ilgili yasağı, normalleşmeyi, açılmayı, önlemi, mesafeyi bu tür sözcükleri beraberinde getirdi. Ama sadece tabii ki korona döneminin sözcükleriyle ilerlemeyeceğiz, başka şeylere de yer vereceğiz. Eskiden beri bizi dinleyen dinleyicilerimiz hatırlarlar belki. Biz sokakla ilgili 4 yıl evvel birkaç program daha yapmıştık. Hatta onlardan birkaç tanesini de sizlerle bu yaz ortamında paylaşacağız uzaklarda olacağımız zamanlar olacak ve özellikle beğendiğimiz birkaç tanesini seçtik. Şimdi sokağa o programlarda bahsetmediğimiz yeni kavramlarla tekrar bir giriş yapıyoruz. Bu vesileyle de bizim o dönem 4 yıl evvelki bir yayın döneminde Evrim Demir Demirören'le birlikte üçümüz program yapıyorduk. Bir programımızda onun da sesine denk geleceksiniz. Şaşırmayın. Ona da buradan bir kim selam gönderelim. Evet. <gülüyor> Evrimcime selam olsun. Evet. Ee, tabii bu... Koronayla birlikte biraz da e, bilerek e, iyi gelen şeyler başlığı altında bakmaya başladığımız e, bu bu yayın dönemdeki kelimeler aslında hayatın birçok birçok yönü gibi. E, Sağlık iyi gelen şeyler değil ama bir yandan da e, kötü gelen, olumsuz gelen yönleri de var. E, ama biz sokağa biraz olumlu halinden bakarak bir giriş yapalım istersen Didemciğim evet, ne dersin? En azından öyle başlayalım dedik. Ee, hı hı. Yani şimdi sokak deyince e, akla ne geliyor? E, bir kere e, tabii dışarısı sözcüğüyle birlikte anıyoruz sürekli. E, hava almak, seyrana çıkmak, işte birçok eğlence dışarıda, evde de var tabii ama e, sosyalleşmenin, e, toplumsallaşmanın, eylemlerin, hak aramanın, hatta tarihin yazıldığı yer olarak da geçiyor. Kamünün öyle bir sözünü de paylaşacağız. Hmm. Ve tabii kendini sokağa atmak dediğimiz zaman çoğu zaman nefes almak anlamında evde bunalıp bir dışarı çıkma manası var. Hareketin daha çok olduğu bir yer sokak. Benim tabii, aklıma bu olumlu yanlar geldi. Evet, oyun alanları aslında bir yandan eskiden daha çok sık görüyorduk ama çocuklar için bir oyun alanı. Evet. Sokak düğünleri aklıma geldi. Hmm, evet. Pek, pek çok okulurdu. Ee, Artık küçük yerlerde. Kesinlikle. Evet. Hala devam ediyor Anadolu'da, Taşlı'da. Olumlu yönler deyince aklımızda tabii bunlar geldi. Olumsuz kısmıyla da ilim ee, Bazı ifadeler var. Ee, bunlara bakabiliriz. Evet. Ee, özellikle kadın üzerinden cinsiyetçi yaklaşımları olan e, bazı deyimler var. Ee, i̇şte atıyorum Ee, sokak kadını değil mi? Evet, sokak, ee, sokak kızı. Sokak ağzı, sokak kızı. Sokağın gülü denir, işte sokağın süpürgesi denir. Sokak ee, şırsıntısı soka... denir. Evet, doğru. Ama hep e, tabii zaman... şey, Hı. kadının sanki e, sokakta oluşu ya da senin dediğin gibi çoğu zaman çünkü erkekle ilgili birkaç söz var ama e, kadının sokakta olması bir sorun sanki fazla sokakta vakit geçirmesi bir problem olarak görülmüş. Ee, doğru diyorsun dünyadan çok da kaba kaba ve cinsiyetçi ama erkek tarafına baktığın zaman e, sokağın namusu kavramı aklıma geldi şimdi şu an konuşurken hmm. e, yani korunması gereken bir namus aslında bu e, biraz da erkeklerle elinteli e, çünkü sokağa giren e, tırnak içerisinde tehlikeli bekarlar <gülüyor> ve yabancılar e, bahsettiğimiz sokak için her zaman bir tehdit ve tehlike unsuru olarak e, göze çarpıyor bunu ifade edebiliriz. Evet hep ikili bir şey aslında neye göre kime göre bir yandan Hı -hı. gerçekten de kadın için tehlike olabilecek kişiler ve durumlar var. Öte yandan tehlike olmadığı halde normal bir arkadaşlığı, birlikteliği ya da ortalıkta görünmeyi tehlike olarak algılayan bakış açısı hepsi iç içe girmiş vaziyette. Ee, tabii Senin bunun altyapısında bir sürü ahlaktı, törelerdir, din kavramıdır, mutlaka gelenekler belirliyor bu ifadeleri. Bunlardan bağımsız olarak düşünemiyoruz, dilimize de yansıyor. E, tabii sokağa namusu derken de aslında işte törelerden, bu geleneklerden, dini vurgulardan da e, harici olarak e, bakamayacağız bu denizliğe. Bunu da e, altını çizelim. Doğru. Ee, sokak yerlere... ağzı, sokak dili demiştin. Ee, yani aynı zamanda bu bir jargon. Ee, hatta Hı -hı. E, bunların sözlükleri var. Ama e, her yerde konuşulması uygun görülmeyen ya da sokak ağzıyla, sokak diliyle söylüyor dendiğinde direkt olumsuzlamalı bir ifadeyi içeren bir şey de söz konusu. Doğru. Ee, Hı -hı. Evet. İşte içinde belki argo olan, küfür olan, e, kabalık olan... E, unsurları da barındırıyor sokak ağzı Evet. Ee, olumsuz iş, e, yönlere bakmaya devam edelim istersen. Ee, ben birkaç söz aklıma... daha söyleyeyim mi bununla ilgili? hani şey canım var işte, bir şey. <gülüyor> mesela şey e, işte canını sokakta bulmak ifadesinde bile ha, o sokağı değersizleştiren bir ifade aslında. Ya da sokağa düşmek Bileşik sözcüğünün hmm. yanındaki düşmek sözcüğü de o kadar olumsuz ki ya da birini hmm. sokağa atmak gene işte sokağa atsan şu kadar eder denir bir şeye ki sokakta ha, evet. değeri düşer. Hep o bir değerini düşürmek ya da dışlamakla ilgili bir şey var. Hani dışlamak da bana direkt evsizleri anımsattı gene sokakla ilgili yani evleri sokak olan insanlar diye. Bir bunlar geldi aklıma. Bir şey de vardır. Ben canımı sokakta bulmadım da vardır. Evet. Bu aklıma geldi. Evet ha, ha, evet. De dedim dedim onu. Evet. Ha, dedim mi? Ay ben evet. bir Bir demdum. <gülüyor> ya canım bir de böyle. Sıcak gerirmiş... sıcak nem, nemden dolayı ya. <gülüyor> çok sıcak. Evet çok haklısın. <gülüyor> E, dinleyicilerimiz e, hepsi vakıf olmayabilir mi? E, korona vesilesiyle yayınlarımızı evlerden yapıyoruz. Hatta şu an ben ablamın evindeyim. Ablama da selamlar bu arada mutfakta. Bir şeyler <gülüyor> yapıyor. E, yani Stüdyomuzu özledik diyelim. Hakikaten. Gerçekten Hünken, özledik. E, karşılıklı olarak bir gözlerimizin içine bakıyoruz. E, Dalmıyoruz. Bu kadar daha konsantre konsantrasyonumuz yüksek oluyor. Bazen düşüyor. E, evet. e, e, Stüdyo ama bu, farklıydı. Burada... Evet, yayın bir yapan, olumsuzluk e, hakikaten... daha. Olumlu şeyler evet. başlığı altında. Sürekli olumsuz konuşan program <gülüyor> Kamlus'la Güneş. <gülüyor> evet. evet. Olumsuzlara olumsuz... devam edelim. Mimariyle ee, bu... ilgili bir şeyler Hı -hı. vardı sende? Yani e, aslında yaşadığımız şehirleri düşünerek e, kentleşme e, problemleri de, de e, bakarak yürümemiz gerektiğini düşünün. Özellikle İstanbul'da bu sokaklarını düşünerek e, e, bazı şeyler aklıma geldi. İşte malum işte e, deprem gerçekliğimiz var. E, ancak bu deprem gerçekliğiyle birlikte ne hani mimari açıdan ne de imari açıdan birçok açıdan sorunlu sokaklarımız var maalesef. Hem dar hem sıkışık. Yan yana evler. E, i̇şte atıyorum toplama alanlarının e, yok edilmesi gibi sürekli problemler var. ve i̇şte kaldırımlara riayetle ilgili sıkıntılar var. aslında çağdaş işte diyebileceğim sınak içerisinde Avrupa kentlerinde binaların arasında bölmeler olması, işte geniş ağaçların, ağaçların her evin dediği bahçesinin olması Ya da büyük park Hane. alanlarının sık… Evet. E, daha evet. yaşanması yerler, e, daha korunaklı, daha güvenli yerlerin e, olduğu anlamını da taşıyor bir yandan. E, bir yandan e, sokakların dokusu bile bile e, bozulması halde var. E, bile bile derken? Işte, yani İstanbul'un işte bu klasik hepimizin bildiği ahşap e, binaların, hmm. o tarihi köşklerin… Hmm yanlarında sokaklarda işte bir abuk binaların çıkması, betonarme binaların çıkması, işte o tarihi köşklere, o canım evlerin üzerine üzerine kat çıkılması gibi. Eee evet. az buçuk örnekleri kalmış e, semtlerde yine göz göre göre bile bile yapılan bu AVM'ler olsun. Evet. Eee işte yine bu çok katlı binalar olsun. E, sokaklarımızın o e, görüntüsünün, dokusunun, o dilini ister istemez bozuyor. Evet dilini bozuyor. Evet. Lütfen. Sokağın e, bu... dili her anlamda bozuluyor yani. Evet, Lütfen. Se Selamsı'a doğru giderken İçkildar'da e, Toygar diye bir semf var. Orada e, işte yeni bir belediye binası yapılıyor. Onun yanında da böyle bir AVM dikildi. AVM'nin arkasına böyle çok katlı binalar dikildi. Halbuki orası çok güzel sahçat binaların olduğu, işte o bildiğimiz o tipik e, bu bahsettiğim dokuya uygun bir e, semtti. Ancak işte o binalar dikilerek o doku anlamda, e, bozuldu. Evet. Bunlar çok aklıma geldi de. benim. çok Evet birebir yerde söyledin aslında. Birçok örnekte verilebilir. Uzun bir liste çıkabilir böyle. E, mimari'den bahsetmişken sen e, ben de bir şey aslında evvelce yaptığımız programlarımıza da bahsetmiştik. Le Corbusier'in sokağı öldürmeliyiz diye bir ifadesi var. bir Onu kullanmak istedim. Aslında sonra çok eleştirilen bir şey oldu. Yani bu Modernleşme bağlamında hani sokağa biraz da insanın elinden almak özellikle tabii Fransa'yı düşününce o dönemlerde şimdi birçok yerde öyle ama kafelerle insanların dışarıya masalar sandalyeler atılmış haliyle sokakta yaşadığı halden alıp sokağa modernleşmenin arabanın caddenin eline teslim etmek gibi şeyleri de çağrıştırıyor. E, bu da benim aklıma hemen şeyi getirdi. Açık Radyo'nun çıkardığı Açık Kitap'ta sokakları geri alalım hareketinden bahsediliyor. Çok da uzun sadece ne olduğunu bir söyleyip geçeyim. 91 yılında Londra'da böyle bir, bir eylem yapılıyor. Çünkü aslında Türkiye'de şimdi bizim hiç yabancı olmadığımız bir biçimde caddelerin genişletilmesi, yaya alanlarının alınıp arabaya verilmesi gibi bir çalışma başlatılıyor ve ona karşı büyük bir eylem bu sokakları geri alalım. Ve tabi Le Corbusier'in söylediğine de karşı bir nokta. Ee, yurt dışından bazı isimleri ve mimari ya da kent ile ilgili sokağa bakışı açıklarken Jane Jacobs'u atlamak olmaz diye düşündüm. Bu e, Orta Amerika kentlerine e, bakış e, söz konusu olan kitabın da e, sokağın koruyucu bir dış gözü olduğunu söyler. Benim çok hoşuma e, gitmiştir o. Yani bizim mahalle kavramından alışık olduğumuz şey aslında senin programın başında bahsettiğin o sokak oyunları, çocukların dışarıda olması ama hep bir gözünde o çocukları görmesi tanıması, bu Anladım. adam kim yabancı dışarıdan gelmiş veyahut da apartmana zilini çalan kim? Hep ama artı eksi yanlarıyla tabii şu anda ele alıyoruz ama Jane Jacobs o mahallenin koruyucu olumlu gözü olarak bakmış. Siteler, apartmanlar, gökdelenler oldukça sanki bekçilerle, güvenliklerle korunuyor gibi görünüyor ama aslında alıştığımız mahalle tipi sokakta güvence daha fazla demiş. Bir onu hatırlatayım dedim. Ee, şarkıya girip sonra sizi sana vereyim mi Kerem'cim? Olur canım ne demek? Dimur Efendim? E, sokaklara ama senin bir selamın e, evet, olacak. Ama evet bir selamım olacak. Ee, Koyu Mavi'nin sevgili programcısı Gülçin Orgun e, bize tavsiye etti bu e, parçayı. Aslında içerisi ile ilgili bir e, paylaşımımız oluyordu. E, o yüzden e, lütfen e, Kulaklarımızı açarak dinleyelim. Ee, Timur Selçuk'tan caddeden sokaklara. 94.9 açık radyadayız. Kamus'la görüşüyoruz. Sokağa bakıyoruz. İyi gelen şeyler başlığı altında. Pek iyi gelmeye yönlerine baktık ama değil mi değil abicim? <gülüyor> evet Şimdi öyle gidiyor bir yandan... genelde sokakta olumsuz, olumlu gibi değil de aslında iki yönlü bakabileceğimiz bir durum da söz konusu. Çünkü sokakla birlikte daha yakın mesafelerle birlikte durduğumuz insanlarla ister istemez bir ilişkiye girmiş oluyoruz. Ancak bu ilişkilerle birlikte ilişkilerin boyut değiştirmesi durumu söz konusu. Drift, driftleşmesi söz konusu. Dolayısıyla işin içerisinde işte dedikodular kavgalar, sınır kavgaları Halı, evet. halı tozu değil mi? Halı tozu evet. mesela. <gülüyor> halı silkelenmeden de e, sokakta, anne bakmanda, kadınlar arasında, kadınlar, komşular arasında geriler olmuyor, değil, oluyor. E, sokak kavgaları. Bu geldi. Evet, sokak kavgaları oluyor. E, ve bu sokak oyunlarından bahsederken aslında sokak oyunlarının bir yok olması durumu da söz konusu. Ben... E, yetiştiğim o kuşağa sokakta yaz tatillerinde özellikle sabahları erkenden çıkıp akşam olduğu zaman eve girerdik. Dolayısıyla sokak oyunlarının çok zengin olduğu bir dönemden apartman çocuklarına dönüştüğü hikaye. Evet. şu an hem güvenlik vesilesiyle hem de başka nedenlerden dolayı çocuklar sokakta güvenli olarak oynayamadılar maalesef. Ha evet her, Bizim her bu çocukluğumuza dair işte evet bisikletler, top oynamalar, işte bu saklambaçlar İşte misket oyunları vesaire vesaire bir sürü tabii, tabii. E, lastikler istoplar dediğin evet, gibi yakan çok... toplar değil mi evet. Onlar zamanla birlikte değil mi böyle bir tarihe doğru tarihin sayfalarına doğru e, gitti gizme geliyor. Aslında ee, e, sevgili Gülçin'in e, önerdiği Timbur Selçuk şarkısından önce de konuşmuştuk. Yani hem bahsettiğimiz mimari e, daralma, sıkışıklık, yer olmaması, arabaların çok fazla artık e, evlerin yakınından e, geçmeleri ve keza da güvenlik. E, başa gelen e, bir şeyler tabii eskiden de mutlaka olabiliyordu ama şimdi çok daha fazla e, korku ve tekinsizlik yeri gibi sokak. Öyle çocuğu sabahleyin salıp da akşama kadar e, sadece öğlenler de evet hani yemek hazır diye çağırma gibi bir şey yok. Çok küçük yerlerde var dediğin gibi. Hı hı. Ee, evet. Ee, bir de sokağın insanları var. Onlara bakabiliriz. Yani komşudan bahsettik. Salt sokaktan tanıdığımız işte bakkallar var değil mi? Sucular var. Türkçüler var. Türkçü pek kalmadı gerçi. İşte evet, bu ara ara, ara, ara sokaktan gördüğümüz Zerzavaçlılar Yazın Özellikle bu karpu kavu e, çocukluğumuzun bekçileri var bekçiler tekrar hayatımıza girdi sal sokağa ait bazı hayvanlar var bizim kendi coğrafyamızın daha doğrusu hayvanların e, işte doğallığına uygun bu, bu coğrafya uygun işte e, bazı hayvanlar başlar kedi köpekler kargalar Martılar kumrular, serçeler, işte güvercinler sokağımızda görebiliyorken dünyaanın başka bir yerinde atıyorum işte Hindistan'da işte maymunları görebiliyorsun belki Onlardan bir de sokağın hırsızları oluyor tabi yani hırsız e. tabii ki bilinen bir kişilik yani bir o, e, durum ama e, sokakta e, sokağımızda denk düştüğü için dolayısıyla haberimiz oluyor e, bundan bahsedebiliriz e, sende olacaktı bir şeyler. Evet, yani çağrışımları artık yavaş yavaş belki tamamlayabiliriz. Bu söylediklerini aidiyet sözcüğüne götürüyorum ben. Bulduğumuz sözcükler anımsatmak gerekirse. Aslında eski programlara bakarlarsa sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel sokak adları, hatta edebiyatta sokak adıyla geçen eserlerden falan da bahsetmiştik. Eski programlarımızda denk gelebilirler. Flanör kavramını tabii sokak Sokak'la birlikte anmak mümkün. Ee, yavaş yavaş sözlüklere girelim çünkü programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, tamam, sokak dedim. etimoloji. Ismet, evet Zeki Eyüboğlu Türk dilinin etimolojik sözlüğü. Ben de kısa de biraz daha derin aslında çünkü Arapça zukaktan geliyor. ZS Hı -hı. E, dönüşmesiyle olmuş. Senin Nişanyan'da biraz daha fazla bilgi vardı onları Dediğim ekle gibi, sokak dar geçit anlamı var. Akaççadan sukaku. Aynı zamanda Akatça yine Sük'u. Sokak özellikle çarşı sokağı var. E çarşıda işte belli malların satıldığı geçit anlamı var Akatça'da. Hmm. Arapça'daki Sük ve Ermenice'deki Suga çarşı anlamı var. E yine Aramca'da Sük'a biçimleri nihayet olarak Akatça'dan alınmıştır diyor Nişanyan. E Osmanlıca'da çoğu zaman Zuk'ak yazıldığı halde 16. yüzyıldan itibaren de sin harfi ile sokak, sokakta da görünmeye başlamış. Hı hı. Aynı zamanda kubbe altı neşriyata da baktım. Buradaki sokak kelimesi Balkan dillerine de aynen geçmiş Didem cim. Çok benzer evet kulağa gelen Hı -hı. sözcükler. Ben de içinde sokak geçen birkaç deyim Hı. mi söylesem ya daha anlamını söyle, söyle tabii. Yo yo önce anlamını söyle ben sonra deyimlere geçeyim. FDK'de yine Arapça zukaktan geldiğini belirtiyor. İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde iki yanında evler olan caddeye oranla daha da daha dar veya kısa olabilen e, yol e, demiş. E, birkaç e, işte eklenti var. Sokak kapısı işte, işte evin sokağa açılan kapısı gibi. Sokak süpürgesinden bahsettik. Eee bunlar var TEDK'de. Bir de evet. bu klişe kelam var. Sokaktaki adam genel olarak kamu oyunun görüşünü dile getirdiğine ha. inanılan herhangi bir kişi. İşte bunun benzerleri var işte sokakta. adam sokağın, Evet hep adam evet, bu. Adam, ee, sokaktaki, sokaktaki insan. Mikrofonu sokağa uzatalım. Sokağın evet. nabzını <gülüyor> tutalım <gülüyor> falan. Ölçelim, doğru. Evet doğru diyorsun. Evet efendim dinleriz. Alt yana çıkmaz sokak ya da ötesi çıkmaz sokak diye geçen ve sonuç alınamayan işler bu yolla bir yere varılmaz anlamında bir deyim var. Göbeği sokakta kesilmiş, gezmeyi çok seven kişilere söylenen isim. Ee, sokak süpürgesiyle sokağa atsan şu kadar olurdan bahsetmiştik zaten. Kemal Eteş'in saklı sözlüğünde sokak iltifatları diye bir ifade var. Ee, hmm. Bunu duymamıştım ben. Sokak ağzıyla yapılan basit iltifatlara verilen e, isimmiş, ifadeymiş. Hmm. Akdoğan Özkan'ın gene çok kullandığımız sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti sözlüğünde sokağın iki anlamı var. E, tabii e, Dinleyicilerimiz, bilen, e, takip edenler anımsayacaklar da çok ironik e, anlamlar veriyor hep Özkan. Birinci anlamı sık yönetim dönemlerinde uslu duran vatandaşlarımıza silahlı kuvvetlerimizin bayram hediyesi bir... E, 1960'ta bir bayram gazetesinde çıkan cümleyi de örnek olarak vermiş. örfü İdare Kumandanı'nın kurban bayramı hediyesi olarak gece sokağa çıkma yasağını kaldırması yüzünden İstanbullular bu ilk yasaksız geceyi Boğaz'a ve Mesire yerlerinde geçirmişlerdir. E, ikinci bir manada Çok vermiş. <gülüyor> evet, sokağa çıkma yasağını çeşitli vesilelerle yaşayan bir millet olarak. E, ikinci manada vermiş. Evinin duvarına aşan her özgür vatandaşımızın dileğin, dilediğince tükürebildiği ve çöpünü atabildiği üzere asfalt kaplı arsa <gülüyor> gibi bir tanım. Ya bu soda tükürme, neyse, neyse. aç mıyım, aç gibi bilenci. Evet, e aç aslında istersen. Açarsam kapsatırlar radyomuzu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, sokak ağzı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Edward Herman'ın e, Medyada İkiyüzlülük adlı kitabının e, yaklaşık yarısı da bir sözlük. Bu da medyadaki ikiyüzlülüğe ithafen gene ironik bir sözlük. E, çivi yazılarından çıkmış. Sokak suçları var tam da bugünlerde yaşadığımız şeylere ithafen bir ironi içeriyor. E, siyahların beyaz insana mülkiyete ve statüye karşı tehdit oluşturması diye alay etmiş tabii. Ve sokakların güvenilirliği. Yani sokakların güvenilirliği düzen demek ee, gene ironik bir biçimde. Ayrıca yurt içinde pasifleşme e, anlamına da geliyor. Düzen değişmiyor aslında. Daha çok Amerika için yazılmış bu ama. E, bu biz düzen bu arada değişti. Dinamcığım. Evet, değişsin ya. Programımızın e, artık süresinin dolduğunu sevgili Feryal e, hatırlatıyor bize e, yayında. Ben e, Ahmet Hamdi tampınarın bir sokak e, tanımıyla tamamlamış olayım. E, gelecek haftadan itibaren eski birkaç programımızı sizinle paylaşacağız. 4 yıl evvelki halimizi sesimizi dinlersiniz. Efendim tampınar şöyle tanımlamış sokağı çok sevdim ben. Evimizin kapısında başlayan hayat. Ayrıldığınız zaman hüzün duyduğunuz arkadaş, bir humma gibi sizi saran macera ve yarın içine gireceğiniz dövüştür demiş. Hmm, Böylece çok güzel demiş. tamamlayalım, çok güzel. Iyi, haftalar iyi haftalar dileyelim. İyi kalın, hoşça kalın. sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Kamusla Güreş <Gülüyor> sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Words words Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.